1045 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Hendek günü taşa vurduğunda gördükleri ve bunu ashabına müjdelemesi Hazreti Peygamber Medine'nin etrafına hendek kazılmasını emrettiğinde onların önüne kırılması zor bir taş çıktı. Hazreti Peygamber kalktı ve eline balyozu alarak abasını hendek'in bir tarafına bıraktı ve Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir enam 6 suresi 115 ayetini okudu ve taşa vurdu, taşın üçte biri kırıldı, Selman-ı Farisi de durmuş Resulullah'a bakıyordu, Resulullah'ın vurmasıyla beraber bir şimşek çaktı, Resulullah ikinci vuruşunda aynı ayeti okudu, taşın üçte birisi daha kırıldı, yine Selman bir şimşeğin çaktığını gördü, Peygamber üçüncü vuruşunda yine aynı ayeti okudu ve taşın diğer kısmı da kırıldı, Hazreti Peygamber çıktı, abasını alarak oturdu, Selmanı Farisi, ey Allah'ın Resulü, taşa her vurduğunda beraberinde bir şimşek çakıyordu, dedi. Hazreti Peygamber, ey Selman, sen bunu gördün mü, diye sordu. Selman da, ey Allah'ın Resulü, seni Hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki gördüm, dedi. Hazreti Peygamber, ben birinci vuruşta bana Kisra'nın Medayin şehri ve etrafındakilerle birlikte birçok şehirler göründü, onları gözlerimle gördüm, buyurdu. Bunun üzerine peygamberin huzurunda bulunan sahabiler, ey Allah'ın Resulü, Allah'a yalvar ki, onları bize versin, onların çoluk çocuklarını bize ganimet olarak versin ve ellerimizle onların memleketlerini tahrip edelim, dediler. Peygamber de bu hususta dua etti. Hazreti Peygamber devamla, sonra ikinci vuruşumda bana Kayser'in şehirleri ile etrafındakiler göründü, onları gözlerimle gördüm, dedi. Sahabiler, ey Allah'ın Rasulü, Allah'a yalvar ki onları bizim için fethetsin ve orada oturanların çoluk çocuklarını ganimet olarak bize versin ve onların memleketlerini kendi ellerimizle zapt edelim, dediler. Hazreti Peygamber dua etti ve sonra, üçüncü darbeyi vurduğumda Habeş ülkesi ve etrafındaki şehirler bana göründü, onları da gözlerimle gördüm, dedi. Sonra Hazreti Peygamber, Habeşliler sizi bıraktıkça siz de onları bırakınız. Türkler sizi terk ettikçe siz de onları terk ediniz buyurdu.